...bereketli, huzurlu, mutlu olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Bir farklı zaman dilimi... ...zamanın altın dilimlerinden... ...birinin bugün başlangıcında bulunuyoruz. Allah'a hamdü senalar olsun ki Cenab-ı Hak bizleri bir üç aylar dediğimiz mübarek ayların başına tekrar ulaştırdı, yetiştirdi. Müminler için çok önemli olan bu üç ayların başlangıcı. Recep'le başlayacak, Şaban'la devam edecek, Ramazan'la sona erecek. Ve Allah'ın biz müminler için fırsatı ganimet olarak lütfettiği, nasip ettiği, ihsan ettiği şu üç ayların ilk gününde, bugünün ilk saatlerinde sizlerle beraberiz. ...Cenab-ı Hak üç ayları... ...hakkınızda, hakkımızda... alemi İslam hakkında... ...dünyadaki... ...tüm müminler için hayırlara... ...vesile eylesin. Tüm insanlık için... ...hayırlara, bereketlere... ...huzura, kardeşliğe... ...sulha, barışa... ...sükunete vesile eylesin. Evet... Değerli dinleyenler İnşallah bugün Bu Üç ayların ilk günündeki programımızda Küçük kızın duası diye Bir öyküden sonra Kısa Bir Üç aylarla ilgili sohbetimiz Ve sonrasında da Sizlerle beraber Ellerimizi açacak Üç ayların ilk gününde Rabbimizin kapısında dua dua yalvaracak ve böylece inşallah Rabbimizin kapısında o kapıyı tık tıklayan dilencilerin kapısından ayrılmamanın ifadesi olarak dua ve niyazlarla onun kapısına müracaat edeceğiz değerli dinleyenler. küçük kızın duası Afrika'nın uzak ve fakir ülkelerinden birisinde doktorluk yapıyordu. Erkeklerin bile gelmekten ürkecekleri bu ücra yerde para kazanmak için değil, yardıma muhtaç insanlara elinden geldiğince yardım etmek için bulunuyordu. Bir de beraber yaşadığı 8-9 yaşlarında bir kızı vardı. Bir gece Doğumhanede genç bir annenin doğumunda bulunmuştu. Saatler süren çabalara rağmen... ...kadıncağız ölmüş... ...ve ardında... ...mini minnacık erken doğmuş bir bebekle... ...sürekli ağlayan iki yaşında bir kız çocuğu bırakmıştı. O ve arkadaşları... ...bebeği hayatta tutmak zorundaydı ama... ...kuvezleri bulunmadığından bu iş çok zordu. Aslında... Kuvözleri olsa bile bu aleti çalıştıracak elektrikleri dahi yoktu. Ayrıca bebeği beslemek için gerekli özel aletlerden de eser yoktu. Bulundukları yer ekvator üzerinde geceleri oldukça soğuk geçen bir yerde. Hastanede çalışan öğrenci ebelerden birisi yeni doğan bebekler için kullandıkları bir kutu ile pamuklu battaniye getirdi. Bebeği bu battaniyeye sarıp kutuya koydular. Bir diğeri ocağa su koydu ve sıcak su torbasını hazırlamaya gitti. Ama az sonra hayal kırıklığı içerisinde geri döndü. Torba patlamıştı. Lastik torba tropik iklime dayanamamıştı. Ebe ümitsizlikle elimizdeki son sıcak su torbasıydı diye sızlandı. Afrika'nın bu ücra köşesinde... Sıcak su torbası bulmak imkansızdı Yakınlarda ne şehir vardı ne de orman fatikalarında bir eczane Pekala dedi bayan doktor Bebeği mümkün olduğunca ateşe yakın bir yerde tutun Ve siz de onunla kapı arasında yatın ki cereyanda kalmasın Göreviniz bebeği sıcak tutmak İşleri çok zordu çünkü bebek zayıf bedenin soğuk aldığı takdirde kolayca ölebilirdi o geceyi sağ salim geçirdiler. Ama önlerinde daha nice geceler vardı. Ve sıcak su torbasız hayatta kalma ümidi çok zayıftı. Ertesi sabah bir gün önceki bir önceki gün hastanede yaşadıklarını kızıyla paylaştı. Kızın annesine teklifi hemen birlikte dua etmek oldu. Neden bunu doğrudan doğruya Allah'tan istemiyoruz diye sordu küçük kız. Doktor. Bir taraftan kızının masumiyeti ve temiz kalbi karşısında mutluluk duyarken Diğer taraftan böylesi şartlarda sıcak su torbası ummanın fazlasıyla saflık olacağını düşünüyordu Ama kızı çoktan duaya başlamıştı bile Allah'ım lütfen bize bir sıcak su torbası gönder Yarın çok geç olabilir Bebek soğuktan ölebilir O yüzden lütfen bu öğleden sonra gönder Allah'ım Annesi kızının bu samimi duasını yanaklarından akan gözyaşlarıyla dinliyordu Minik kız duasına devam etti Allah'ım lütfen bebeğin ablasına da bir oyuncak bebek gönder Böylece senin onu ne kadar çok sevdiğini anlasın Anne kızının bu duasına da amin demişti ama Yine de su torbasının geleceğinden şüpheliydi Evet Allah'ın gücü her şeye yeterdi Her duayı işitirdi ama şartlar bazen her duanın kabul edilmesine izin vermeyebilirdi. Ve Afrika'nın bu köşesinde duasının kabul edilmesi ancak kendisine ülkesinden bir paket gönderilmesi, paketin içinden de bir sıcak su torbasının çıkmasıyla mümkün olabilirdi. Ancak 4 yıldır buradaydı ve kimse kendisine bir paket göndermemişti. Yaşadıkları yer ülkesinden binlerce kilometre uzaklıktaki ekvatordaydı. Öğleden biraz sonra hastanede öğrenci hemşirelere ders verdiği sırada evine bir arabanın geldiği haberi ulaştı doktora. Eve ulaştığında araba gitmişti bile ama kapının önünde kocaman bir koli duruyordu. Gözleri buğulandı, koliye baktı ama açmaya cesaret edemedi. Bu işi yalnız yapamazdı. Paketi hemşire öğrencileri ve kızıyla birlikte açmaya başladılar. Dikkatle paketi saran her düğümü sabırla açtılar. Kutunun sarıldığı kağıdı itinayla katladılar. Herkesin yüreğinde heyecan doruk noktaya çıkmıştı. 30-40 çift göz karton kutuya odaklanmıştı. Sonunda doktor kutuyu açtı ve en üste koyulmuş Örme yün kazakları bir kenara ayırdı Sonra Cüzzam hastalarına göndermiş Örgü sargılar çıktı Öğrenciler bir an yüzlerini buruşturdular Sonra bir kutu Kuru üzüm çıktı Doktor elini kutuya bir kez daha soktu Eline değen şey Olabilir miydi Dokunduğu şeyi eline aldı ve çıkardı Evet yepyeni bir Lastik sıcak torbasıydı Su torbasıydı bu Ağlamaya başladı bu torba için Allah'a dua etmemişti. Bu duasının yerine getirileceğine inanmamıştı çünkü. Ama kızı inanmış ve dua etmişti. Kutunun çevresindeki insan halkasının içinde olan biteni, heyecanla izleyen kızı öne doğru fırlayarak haykırdı. Allah torbayı gönderdiyse mutlaka oyuncak bebeği de göndermiştir. Kutunun içindeki son öteberiyi eliyle karıştıran annesi, Rengarenk elbiseler giydirilmiş küçük bir bebek çıkardı. Kızın gözleri parladı. Bundan hiç şüphe duymamıştı. Bu koli tam beş ayı önceden postaya verilmişti. Doktorun komşuları ilahi bir sevkle hep birlikte bu eşyaları hazırlamışlar ve ona göndermişlerdi. Muhtemelen kızlarından birisi de bu oyuncağı Afrikalı bir kız çocuğuna hediye olarak kutuya koymuştu. Ve bütün bu olayları planlayan birisi beş ay önce gönderilen bu kutuyu on yaşındaki bir çocuğun duasına cevap olarak tam gününde onların eline ulaştırmıştı. Celle Celaluhu işittiği duyduğu ve hikmet çerçevesinde gerek bu alemde gerek öbür alemde mutlaka cevabının verildiği öyle önemli bir husus ki değerli dinleyenler ...mübarek aylar... ...düşünebiliyor musunuz... ...bundan önceki... ...üç aylarda aramızda olup da... ...bu Recep ayına... ...bu mübarek aylara yetişemeyen... ...ne kadar insan var... ...onun için... ...ister misiniz... ...Rabbimizin bugün... ...bize nasip ettiği... Bu üç ayları Hayatımızın Son mübarek üç ayları gibi Değerlendirmeye Ne dersiniz Öyle ya Bir sonraki üç aylara Çıkıp çıkamayacağımız Garantisi, teminatı, senedi Hiç kimsenin Ve bizim Elimizde, ellerinizde bulunmadığından Dolayı ...bir fırsatı ganimet bilip... ...şu üç ayları... ...dolu dolu... ...bereketli... ...gecesiyle gündüzüyle... ...hani delicesine derler ya... ...öyle bir üç aylar yaşamaya ne dersiniz? Ya bir dahaki üç aylara çıkamazsak... ...ulaşamazsak... ...veyahut da... Mutlaka bir mübarek üç aylar hayatımızın son mübarek üç ayları olacak. Onun için şu başladığımız üç ayları bunu dille söyleme değil ama. Amellerimizle, ibadetlerimizle, yaşantımızla, hareketlerimizle, fiillerimizle, faaliyetlerimizle. Hani... Azrail aleyhisselam farz muhalki her bir yerlerimize geldi. Ey Adem oğlu, ey falan kes. Bu senin ömrünün son üç ayı. Son mübarek üç ayı yaşıyorsun. Bir daha böyle bir mübarek üç aylara kavuşamayacaksın. Dese nasıl bir Recep-i Şerif, nasıl bir Şaban-ı Şerif, nasıl bir Ramazan-ı Şerif geçiririz Allah aşkına evet her Hasene'nin sevabı başka vakitte on ise Recep-i Şerif'te yüzden geçer Şaban-ı Muazzam'da üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarek'te bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyla-i Kadir'de Bine çıkar değerli dinleyenler. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Recep Allahu Teala'nın ayıdır diye buyurmuşlar. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu aya tazimen ekserya oruçlu bulunurlardı. Recep'te oruç tutanlar Allahu Teala'nın celle celaluhu üç türlü iyilik ve inayetine mazhar olurlar. Bunlardan biri Geçmiş günahların mağfireti ikincisi Kalan ömürlerin bereketi Üçüncüsü Haşirde susuzluktan emin olmasıdır Enes bin Malik'ten anh, Rivayet edilen hadis-i şerifte Cennette bir nehir vardır Ona Recep denir Sütten beyaz Baldan tatlıdır Recep ayında bir gün oruç tutana Allahu Teala Celle Celaluhu kıyamet günü o nehirden su verir buyuruldu. Bir başka hadisi şerifte bir kimse recabin ilk günü oruç tutsa Allahu Teala onun bu orucunu 70 yıllık günahına kefaret sayar buyurdu. Bir ihtiyar Resulullahın sallallahu aleyhi sallamın Recep ayının fazileti hakkındaki beyanlarından sonra Ya Resulallah ben ihtiyarım Recep ayının küllisini tutamam dediğinde Sen Recep'in evvel günü Ortası ve ahir günü oruçlu ol Cümlesini oruç tutmuş gibi olursun buyurmuştur Recep ayında Ey Rabbim Bize Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl ...ve bizi Ramazan'a ulaştır... ...mealinde dua edilir. Recep ayı içerisinde... ...iki faziletli gece vardır... ...değerli dinleyenler. Bu gecelere halk arasında... ...kandil denir. Recep ayının ilk cuma gecesine... regaip gecesi... ...27. gecesine de... ...Miraç gecesi denir. Evet... Üç ayların başlangıcından birkaç gün sonra üç etaplı bir yarış başlar değerli dinleyenler. Bu müsabakada herkes kendi kendisiyle yarıştığı için kazanan da kaybeden de kendisidir. Birinci etap birkaç günlük ısınma mühletinden sonra istekli olanlar için... Yarış regaip gecesiyle başlar. Yirmi küsür gün sonra... ...Recep ayının yirmi yedinci gecesi... ...Miraç gecesinde noktalanır. Bitiş noktasında... ...eğer gök kapılarının gıcırtıları hissediliyor... ...ve Ukravi esintiler... ...meltem gibi gönle doluyorsa... ...yarışın ikinci etabına hazırsınız demektir. İkinci etap... Yaklaşık 20 günlük bir yarıştan oluşur ve beraat gecesinde noktalanır. Bu etaptaki başarı tembihlerle uyanmış ve tetikte bekler hale gelmiş sinelerde kurtuluş müjdeleri olarak hissedilir. Gönlünde müjde sevinci, gözü 15 gün sonraki Ramazan günlerine dikilmiş yarışçı 3. ve en uzun etaba başlar. Son etap, sürprizlerle doludur. En büyük sürpriz, bitiş noktasının tam olarak bilinmemesidir. Yarışın Kadir Gecesi'nde nihayete ereceği bilinir ama Kadir Gecesi'nin ne zaman karşımıza çıkacağı meçhuldür. En büyük ihtimal, 27. Ramazan Gecesi'nde buluşmanın gerçekleşeceğidir. Bu da yaklaşık 42 günlük bir maraton anlamına gelir. Ayrıca yarışın herhangi bir gecesinde Kadir sürprizi ile karşılaşma ihtimali olduğu için sürekli tempoyu yükseltmek gerekmektedir. Bu etabı da başarıyla bitirenlerin ödülü ancak bin aylık bir cehle elde edilmesi mümkün olabilecek feyiz, bereket, af ve mağfirete mazhar olmaktır. Böyle bir yarışı galibiyetle bitirip ödüllerini alanlar herhalde her geceyi kadir bil, her geleni de hızır bilerek yaşamaya başlarlar. Üç aylara gönül dünyasıyla yönelmeli, zira diğer aylar zahiri duygularla yaşanır, bu aylar ise kalple ve batini duygularla hissedilir bu ayları iyi değerlendiren, her dakikasından ayrı bir saadet, ayrı bir gerilim ve hamleye sebebiyet verecek çağrışımlar yakalayabilir. Bu fırsatı kaçırmamalı değerli dinleyenler. Gönlümüzü saran uhrevi hüzün, bize hem yitirdiğimiz cennet gibi günleri hatırlatır, hem de onları yeniden yakalayabilecek bir ümit aşılar. Ümidi sürekli kılmanın yollarını, bu manevi iklimde keşfe çalışmalı, ibadetle derinleşir, zikir ve fikirle dakikaları fehmetmeye çalışırsan varlığın çehresindeki perde sıyrılmaya ve perde arkası kendini göstermeye başlar. İbadet zikir ve tefekkürü arttırarak nasibimizi almak için uğraşmalıdır. Üç ay boyunca gündüzleri daha munis ve geceleri daha uyanık olmalı Avcı gibi gözünü dikip onun kapısında onun kapısından gelecek lütufları insanları beklemeliyiz değerli dinleyenler. Bizler şu üç aylara ulaşmış olan bizler sizlere şöyle bir teklifte bulunabilir miyim değerli dinleyenler. Siz büyük bir makam ali bir makam tarafından davet edilseniz Farz edin ki şehrin valisi size bir davetiye gönderdi. Sizi huzuruna davet etti. Ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı sizi kendi huzuruna, kendi makamına bir davetiye göndererek davet etti. Sizler bu makama giderken, üzerinizi, başınızı, elbisenizi, kılınızı, kıyafetinizi tertemiz eder. Temiz bir halde güzel elbiseler giyerek, bir de o gittiğiniz makama, imkanlarınız ölçüsünde hediyeler alır, o davete icabet ederken, o davetin sahibine hediyeler götürürsünüz. Çünkü davet eden makam büyüktür. Ve siz Oraya giderken Eli boş gitmezsiniz Değerli dinleyenler Biliyor musunuz Şu üç aylarda Her şeyin sahibi Malikül mülk olan Allah Celle Celaluhu Sizi bu üç aylarda Davet ediyor İster misiniz o davete icabet ederken elinizde bir hediye ile gidin Allah'a Celle Celaluhu. Nedir o hediye? Sigara gibi, alkol gibi, bu gibi alışkanlıkları olan insanlar. Allah'ım ben şu üç aylar hürmetine bunu terk ediyorum Allah'ım. Cuma'ya bile gitmeyen insanlar. Allah'ım ben cuma namazına başlıyorum. Sonrasında cuma kılan insanlar Allah'ım ben şu üç ayların hediyesi olarak Beş vakit namaza başlıyorum Kumar gibi Fuhuş gibi bu gibi kötülüklere bulaşan insanlar Allah'ım ben bu ayların hürmetine bunlardan terki diyar ediyorum Veyahut da Bir türlü iradesine sahip olamayıp da Allah'ın emrettiği tesettür emrini yerine getiremeyenler Allah'ım şu üç ayları ben bir başlangıç kabul ederek bugünden itibaren Allah'ım senin emrin üzere tesettüre giriyorum veyahut bunları yapıyorsanız bir yakınınızın bir kardeşinizin bir komşunuzun bir arkadaşınızın bir akrabanızın eğer beyseniz hanımınızın hanımsanız beyinizin bu şekilde böyle bir hayata girmesi adına Allah'ım ben sana ne hediye getirebilirim ki şu kainat senin aylar senin güneşler senin ben aciz kul olarak senin kapına ne getirebilirim ki? Bütün altınlar, bütün mücevherler, bütün yerin altındaki ve üstündeki hazineler, dünyanın her şeyi, gökyüzü, yeryüzü, hepsi senin Allah'ım. Ama ben namazına vesile olduğum, tesettürüne vesile olduğum, kötü alışkanlıklarından kurtulmasına vesile olduğum, güzel ahlaklı amelli birisi olması adına vesile olduğum, bir insanı sana hediye getirdim Allah'ım hani kırık testi için anlatılır ya senede bir gün halkının o padişahı sultanı ziyaret ettiği bir sultan var o sultan cömertliğiyle meşhur çok zengin sultan başka bir şey değil ve yılda bir gün halkı o sultanı hediyeler götürürmüş ve o sultan da kendisine hediyeler getiren etbağını halkına hediyelerle mukabele, fazlasıyla mukabele edermiş. Ben gibi bir garip hiçbir şey olmadığından evindeki kırık bir testisini alır, götürecek bir şey yoktur çünkü onun. Köyünde buz gibi akan o çeşmenin suyundan kırık testisine doldurur, o da sultanına onu götürür. Yolda derler ki sen nereye gidiyorsun sultanın huzuruna. Hediye götürüyorum. Bu kırık testi mi? İçindeki ne? E çeşmeden doldurdum. Yahu zaten o çeşmenin suyu sultanın sarayından geliyor. Hem de bu kırık testiyle. Ne yapayım der. Benim de bunun var. Ve ben onun suyunu bu kırık testimle ona götürüyorum. Ve götürür. Sultan ya, sultanlık burada belli olur. O kırık testisiyle kendisinin suyunun çeşmesinden su getiren o garip, o fakire emreder ki, onun getirdiği testiyi altınla doldurun ve bu garibe verin. Biz Allah'a ne hediye getirebiliriz ki ancak, bakın ancak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde anlatır günahlarından yanlışlarından dönen insanın, tövbe eden insanın Allah tarafından Celle Celalhu nasıl karşılandığını şöyle anlatır. Hani der sizler bir yerden bir yere giderken at veya deve ile bir çölde seyahat ederken. Yorulan ve dinlenmek istenen bir insan Bir ağacın altında dinlenmek ister Uzanır, istirahat eder, uyur Uyandığında bir de bakar ki Atı ve devesi gitmiş Halbuki o atının devesinin üzerinde Yiyeceği, içeceği, giyeceği her şey var Ve o çölü yaya geçmesi de mümkün değil Ne yapayım, ne edeyim diye düşünürken bir sağa, bir sola, bir ileriye, bir geriye. Allah'ım ne edeyim diye düşünürken, koşuştururken yorulu verir. Naçar. Bir çare, çaresiz. Oturur. Ne olacak benim halim diye düşünürken tekrar bir dalı verir. Sonra bir gürültüyle uyanır ki devesi veya atı başının üzerinde. Şimdi der efendimiz o devesini veya atını bulan insan ne kadar sevinir. İşte der günahkar bir kul günahlarından tövbe edip Rabbin kapısına döndüğünde Allah o atını veya devesini bulan kuldan daha fazla sevinir der. Değerli kardeşlerim ister misiniz hatalarınızdan vazgeçerek günahlarınızdan sıyrılarak farzları yerine getirmeye başlayarak, vaciplerle hayatınızı, sünnetlerle hayatınızı donatarak, süsleyerek, Allah'ı ve Resulullah'ı sevindirmek ister misiniz? İster misiniz her biriniz, bir insanın elinden tutacak, bir insana imanı, Kur'an'ı, Hz. Muhammed Mustafa'yı tanıtacak, sevdirecek, onun kalbine girmeye çalışacak, ve sonrasında, daha önceki sohbetlerimde de ifade ettiğim gibi Allah'ın huzuruna Veyahut da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bir gün evinize geldiği zaman Ey falan kes Ey şu 20. asırda benim ümmetimden bir ferd olan Falan benim için ne yaptın derse Ya Resulallah ben bir arkadaşımın gönlüne girdim ben birine seni anlattım, Rabbi anlattım. Onun namazına, niyazına, onun tesettürüne, onun haramlardan uzak bir hayat yaşamasına vesile oldum. Veya da senin vesilenle Rabbimizin gönderdiği Kur'an'ı öğrendim Allah'ın. Veya efendim veya peygamberim deyip efendimize böyle bir hediye. Takdim etmek ister misiniz değerli dinleyenler? Ne olursunuz Ölümü kendinizden uzak görmeyin Nasıl ki iki kaşımızın arası Bize çok yakın Ama biz göremiyoruz Ölüm bize çok yakın değerli dinleyenler Ve biz şu üç ayları Hayatımızın Son ayları gibi telakki edecek Günlerinin Gecelerinin, dakikalarının regaiptir, miraştır, beraattır, kadirdir. Bu gecelerin kıymetini, Ramazandır, Şaban'dır, Recep'tir, bunların kıymetini azami şekilde değerlendirmeye çalışacak. Ve ötelere gönderildiğimiz zaman, o büyük buluşmada inşallah yüzlerimiz kızarmayacak. İnşallah defterleriniz sağ taraftan verilecek. İnşallah günahlardan arınmış bir halde onun huzuruna gideceksiniz. Ama demiş ya baba himmet. O da demiş oğul gayret. Biz gayret edersek Allah bize himmet edecek. O şimdiye kadar kapısına gelenleri hiçbir zaman geri döndürmediği gibi bundan sonra da döndürmez.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 Elden gittiyse o var. Sana daha yakın şah damarından o var. Arama ilaç yok eczahanede o var. Evet değerli dinleyenler. Arama diyor. İlaç yok eczahanede. O var çünkü. Sana daha yakın şah damarından o var. Ne düşünüyoruz? ...ne hayal ediyoruz... ...aklımızdan ne geçiyor... ...hepsini biliyorum ...bilir... ...çünkü o bize... ...şah damarımızdan daha yakın... ...öyle yakın ki... ...o bize çok yakın ama... ...biz ona ne kadar yakınız... ...o bize yakınlığını her an hissettiriyor... Ama biz ona ne kadar yakınız değerli dinleyenler. Biliyor musunuz? İşlediğimiz her günah bizi ondan uzaklaştırıyor. Yaptığımız her iyilik, her amel bizi ona yakınlaştırıyor. Onun için Üstad Hazretleri acizim aciz olanı istemem diyor ya.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 Allah Resulü ona dayanmıştı. Onun yolunun yolcuları ona dayanmıştı. Üstad ona dayanmıştı. Bu dönemde de ona dayananlar yıkılmamıştır. Siz de yıkılmazsınız. Çünkü yıkılmaz dayanak, kırılmaz destek o var. Tekten de tek. Bir tek, tek başına tek o var. Ve sizler, bizler, o tek olan. Tekliğiyle eşi menende bulunmayan, ahad olan, bir olan, ikisi olmayan bir bir. Tek olan, çifti olmayan bir tek. Herkes ona muhtaç ama o kimseye muhtaç değil. İşte bizler onun kapısında herkesin ona muhtaç olduğu ama onun kimseye muhtaç olmadığı, tek olan, ahad olan, samet olan, ve huve ale şeyin kadir olan, Allah'a el açıp, Şu mübarek ayda, Şu mübarek üç ayların başlangıcında, Ona el açıp yalvarıyoruz. Allah'ım ne olursun, Şu yalvarışlarımızı, Şu yakarışlarımızı, Şu sızlanışlarımızı, O kırık testisiyle, Sultanına su götüren, O garibin, Hediye götürüşi gibi kabul et Allahım. Amin. Bismillahi r-Rahman r <gülüyor> Rabbi'l Âlemin. Ve salat ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve achabhi ajamain. Allahümmü cıl salaten kâmle ve selm selamen tamen ala sîdna Muhammedin وتنفرج به الكراب، وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم ويستسغ الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفاس بعدد كل معلومنك. وتب علينا يا تواب يا حكيم توبة نسوحا، لأكون من الذين إذا فعلوا فاحشة، o zlem anfus them zekrullah fes Ya ilah Al Alamin. Wya akram Al Akramin. Wya Şu ayların ilk gününde. Şu günün ilk saatlerinde. Senin kapına geldik. Ellerimizi açıp yalvarıyoruz Bütün el açanlarla beraber Ellerimizi açıp yalvarıyoruz Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Yaşarmayan gözden sana sığınırım Ürpermeyen kalpten sana sığınırım Kabul olunmayan duadan sana sığınırım Faydasız ilimden sana sığınırım Doymayan nefisten sana sığınırım buyuran Hazreti Muhammed Mustafa gibi Sallallahu aleyhi ve sellem Bizler de aynı şeylerden sana sığınıyoruz. Allah'ım sen bu şeylerden Habibi Edebi'ni muhafaza ettiğin gibi bizleri de masum ve mahfuz eyle ya Rabbi. Şu ana kadar Allah'ım bilerek bilmeyerek isteyerek istemeyerek farkında olarak olmayarak işlemiş olduğumuz yapmış olduğumuz hatalarımızı günahlarımızı isyanlarımızı rahmetinle mahfiretinle affeyle ya Rabbi. Bağışla bizleri ya Rabbi Allah'ım ne olursun Bizim hatalarımıza bakma Günahlarımıza bakma Seyyatımıza bakma İsyanlarımıza bakma Allah'ım sen bize Kendi küçüklüğümüze göre değil Senin büyüklüğünle bizlere muamele ile Allah'ım Allah'ım sen buyuruyorsun ki Benim rahmetim Gazabımla yarışsa Daim Rahmetim kadabımın önünde gider buyuruyorsun. İşte Rabbim, bizler senin o kadabının önünde giden rahmette nasıl Bizlere rahmetinle, merhametinle, muamele ile ya Rabbi. Bizlere iman-ı billah, marifetullah, muhabbetullah, lezzet ruhaniye ver, zai ilahiye, masar olanlardan ile ya Rabbi. Masar olmaya nasib ile ya Rabbi. Allah'ım bizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri senden başkasına el açtırma ya Rabbi. Bel büktürme ya Rabbi. Boyun eğdirme ya Rabbi. Secde ettirme ya Rabbi. Günde en az kırk defa İyâken na'budu ve iyâken esta'in diyoruz. Sadece sana ibadet eder. Sadece senden yardım dileriz diyoruz. Sen dillerimizle söylediğimiz gibi Amellerimizle, hal ve hareketlerimizle, fiiliyatımızla, faaliyetimizle bunları da ifa etmeye, söylemeye, yaşamaya muvaffak eyle ya Rabbi. Bizi senden başkasına el açtırma, bel büktürme, boyun eğdirme, secde ettirme. Sana muhtaç olanlara muhtaç eyleme. Merde namerde mukainete muhtaç eyleme. Allah'ın fertlerimiz olarak, ailelerimiz olarak, milletimiz, ülkemiz, devletimiz olarak, alemi İslam olarak... Senden başkasının önünde diz çöktürme Allah'ım. Senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Senden başkasına boyun eğdirme Allah'ım. Rükü ettirme Allah'ım. Secde ettirme Allah'ım. Boyun büktürme Allah'ım. Allah'ım sen her şeye kadirsin. Ve huve ale kulli şeyin kadir olan sensin. Fakirden zengin eder, cahilden alim eder. Hastalıklı bir insandan sağlıklı bir insanı çıkarır. Ölüden diriyi diriden ölüyü çıkarırsın Allah'ım. Allah'ım sen altı asır İslam'ın bayraktarlığını yapmış. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah hakikatinin dünyanın dört bir tarafında dalgalandırmaya çalışmış. Şu ceddin neslini daha fazla batı kapılarında dilencilik ettirme ya Rabbi. Sen milletimize, ülkemize, alem-i İslam'a birliktirli kardeşlik lütfeyle ya Rabbi. Allah'ım sen innemel müminüne ihvetun buyuruyorsun. Bütün müminler kardeştir buyuruyorsun. Ama şu anda o kardeş olan müminler birbirlerinin aleyhinde olabiliyorlar. Birbirlerini vurup kırabiliyorlar. Birbirlerinin aleyhinde fiilyatta ve faaliyette bulunabiliyorlar. Birbirlerinin aleyhinde kıybet edebiliyorlar. Birbirlerin aleyhinde çalışabiliyorlar. Allah'ım sen yeryüzündeki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen tüm müminlere senin emrettiğin gibi kardeş olma şuurunu lütfe ya Rabbi. Alemi İslam'ın fertlerinin kalplerine birbirlerine teelif eyle ya Rabbi. Ülkemizin, milletimizin, alemi İslam'ın aleyhinde hazırlanan bütün oyunları bütün planları, bütün tuzakları hazırlayanların başlarına ters yüz eyle ya Rabbi. O tuzaklara sen hazırlayanları düşürt ya Rabbi. Bizlere de o oyunlara, o tahriklere gelme meşhurunu lütfeyle ya Rabbi. Allah'ım sen ülkemizin, milletimizin ve alemi İslam'ın aleyhinde oluşan şer şebekelerinin güçlerini, kuvvetlerini yerle bir eyle ya Rabbi. O şer şebekelerinin bütün planlarını boz akim ile ya Rabbi. Allah'ım bizlere sen netice itibariyle pişman olacağımız, eyvah diyeceğimiz, keşke diyeceğimiz her türlü hal ve hareketten, her türlü duygu ve düşünceden, her türlü fiiliyattan ve faaliyetten bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Bizlere feraset, fetanet, ismet, basiret, lütfeyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri senin razı ve hoşnut olacağım bir hayatla serfiraz eyle. Üzerimizde senin razı ve hoşnut olmadığın her türlü hal ve hareketlerin, Duygu ve düşünceleri üzerimizden al temizle Ya Rabbi Ve bizleri senin razı ve hoşnut olduğun hal ve hareketlerle Duygu ve düşüncelerle, faaliyetlerle ve fiiliyatlarla Teçhiz, tekmil ve tezyin eyle Ya Rabbi Ya Rabbi gecelerimizi gündüzlerimiz Gündüzlerimiz de gecelerimiz kadar hayırlı, bereketle eyle Ya Rabbi Feyizleri açık eyle Ya Rabbi Allah'ım bizi gafillerden ve cahillerden eyleme. Allah'ım bizi gaflet içerisinde ömür sürdürenlerden eyleme. Allah'ım bizi ve bizden sonraki gelecek bütün nesillerimizi dini mübini İslam'a ve Kur'an'a hizmette daim ve kaim eyle ya Rabbi. Bizi ve bizden sonraki gelecek nesillerimizi dünyada derdi maişete düçar eyleme ya Rabbi. Allah'ım evlatlarımıza, nesillerimize, İslam şuuru Kur'an şuuru, hizmet şuuru Sahabe şuuru lütfeyle ya Rabbi Ya Rab Ya Rab şu üç aylar Hürmetine rahmetinin Sağnak sağnak yağdı. Hani sen bazen Yaz günlerinde o sıcakların Doruk noktaya ulaştığı O günlerde yağmurunla O rahmetin Timsali yağmurunla Rahmetinin nişanesi yağmurunla Her tarafı selsele götürürsün ya Götürdün ya Ortalığı bir anda berdü selam ettin ya Bütün pislikleri temizledin ya Kirlerden arındırdın ya Sen şu üç ayların rahmetiyle Allah'ım Caddelerimizde sokaklarımızda evlerimizde Ülkemizde ve tüm dünyada Yanan küfür ateşinin Yanan günah ateşlerini Bu üç aylar hürmetine O rahmetinle söndür ya Rabbi Berdü selam eyle ya Rabbi gönülleri, kalpleri küfür ateşiyle yananlara da Allah'ım sen İslam'ın berdü selamını lütfeyle ya Rabbi Allah'ım sen bizleri kirlerden arındır Allah'ım, günahlarımızdan arındır Allah'ım sen bizleri kendi bildiğimiz gibi değil senin Habibi edibine emrettiğin ve Efendimizin benim belimi büktü saçlarımı akıttı dediği iflahımı kesti dediği emrolunduğun gibi dost doğru ol dediğin o dost doğru olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi senin emrettiğin gibi bir doğruluğu bizlere nasip eyle ya Rabbi Allah'ım şu üç aylar hürmetine evlerimizde namazsız niyazsız insanlara nasip eyle namazı niyazı Allah'ım amelsiz insanlara ameli nasip eyle Allah'ım evlerimizde Caddelerimizde, ülkemizde ve dünyanın dört bir tarafında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği halde İçkiden, uyuşturucudan, kumardan, fuhuştan, zinadan, gıybetten, yalandan, kibirden, gururdan, kendini beğenmişlikten Başkasını hor ve hakir görmeden, kendini de büyük görmeden, aldatmadan, hileden Yalancılıktan, hırsızlıktan, dolandırıcılıktan, şu veya bu şekilde senin razı ve hoşnut olmadığın şeyleri yapmaktan kendisini kurtaramayan insanlara da o alışkanlıklardan, o alışkanlıklarından kurtulma şuurunu, azmini, iradesini lütfeyle ya Rabbi. Allah'ım senin kapına geldik. Görünür görünmez, bilinir bilinmez, duyulur duyulmaz, hissedilir hissedilmez. Kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden, şerlerden, şirklerden, kötülüklerden, nazar gibi hususlardan, her türlü insi ve cinni şerlerin, şerirlerin şerlerinden bizleri muhafaza ile Ya Rabbi. Üzerimize gelmiş, gelecek ve gelmekte olanları üzerimizden def üref eyle Ya Rabbi. Deprem gibi, sel felaketi gibi, terör gibi, tusunabi gibi hareketlerden, afetlerden, Tüm insanlığı muhafaza ile ya Rabbi Ya Rabbel Alemin Veya Ekremel ve Veya Arhamel Rahimin Şu üç aylardan Tam olarak nasıl istifade edilmesi gerekiyorsa Öyle bir istifadeye Cümlemizi nasip eyle ya Rabbi Allah'ım senin kapına geldik Şu üç aylar hürmetine Gönülleri kalpleri Kur'an'a Kapalı olan İslam'a kapalı olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya kapalı olan gönülleri aç ya Rabbi Ey her şeye sahip olan Rabbimiz Haramlarla günahlarla aramızı Doğuyla batın arasını uzaklaştırdığın kadar uzaklaştır ya Rabbi Bize günah işleme fırsatı verme ya Rabbi Bize haram yeme fırsatı verme ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine bizleri mazar ile ya Rabbi Allah'ım sen her şeye kadirsin Kalpler senin elinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Günde en az 70 defa ifade buyurdu Ya mukallibel kulub Sabit kalbi ala dinik Ey kalpleri evren çeviren Allah'ım Benim kalbimi Dini mübini İslam ve Kur'an üzerine Sabit kıl Duasını biz de yapıyoruz Allah'ım kalplerimizi Dini mübini İslam ve Kur'an üzerine Sabit ve daim eyle ya Rabbi Ya Rabbel alemin veya ekram veya arhman rahimin maddi ve manevi dertli olanların dertlerine devalar nasip eyle ya Rabbi, maddi ve manevi hasta olanların hastalıklarına şifalar lütfeyle ya Rabbi, madden ve manen sıkıntılar içerisinde bocalayan kardeşlerimize o sıkıntılardan bir çıkış olur lütfeyle ya Rabbi boş olan kardeşlerimizin borçlarını ödeme gücünü nasip eyle ya Rabbi Allah'ım emanetini alıncaya kadar Emanette emin olan kullarından eyle ya Rabbi Ya Rab Ya Rab Şu ülkenin ekonomisini Kültürünü Eğitimini Adaletini Sağlık Sahasındaki bütün faaliyetlerini Caddesini Sokağını Allah'ım sen İçerisindeki bulunduğu problemlerden kurtar ya Rabbi. Allah'ım adaletimizi adaletle eyle. Allah'ım eğitim yuvalarımızı eğitim ve öğretim gören yuvaları eyle. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım diyenleri mahcup etme ya Rabbi. Mahzun etme ya Rabbi. Mağdur etme ya Rabbi. Mazlum etme ya Rabbi. Allah'ım sana sığınanları koru. Üzerimizden inayetini, siyanetini... Rahmetini, merhametini eksik eyleme ya Rabbi. Bizi şu dünya çöllerinde sahipsiz, hamisiz, kimsesiz bırakma ya Rabbi. Alem-i İslam sahipsiz ya Rabbi. İslam alemi sahipsiz. Filistin'de mezellet, Filistin'de zulüm devam ediyor. Afganistan'da devam ediyor. Çeçenistan'da devam ediyor. Irak'ta devam ediyor. Mezalim, zalim tarafından... ...mazluma uygulanıyor, tatbik ediliyor... ...her türlü eza ve cefa... ...zalimler tarafından müminlere ve Müslümanlara... ...ve insanlara reva görülüyor... ...Allah'ım sen alemi İslam'a... ...sen Müslümanlara bir sahip gönder Ya Rabbi... ...sen bizleri sahipsiz bırakma... ...kimsesiz hiç kimse yoktur... ...vardır her kimsenin kimsesi... ...kimsesiz kaldık... ...yetiş ey kimsesizler kimsesi denildiği gibi... Kimsesiz kaldık ya Rabbi Sen bizi kimsesiz bırakma Bu kimsesizliğimizi devam ettirme Alemi İslam içerisinde Dini mübini İslam'a ve Kur'an'a hizmet edenlere İhlas, samimiyet, kuvvet, gayret, ciddiyet nasip ya Rabbi Lütfeyle ya Rabbi Ne olur ya Rabbi Ne olur ya Rabbi Neyin noksan olur ya Rabbi Umarım ki affolam, affolmazsam yan olan dediği gibi büyüğümüzün Allah'ım inancından dolayı, davasından dolayı şu ülkeden uzak olan gariplere de yardım eyle ya Rabbi. Gurbettekilerin tekrar sılaya dönmesini nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım o hüzünlü gurbette olanlara da ya Rabbi tekrar vatanına kavuşmayı lütfeyle ya Rabbi. Allahım bizden öncekiler bize bir çığır açtılar. 80 küsür senelik dünya hayatında dünya zevkinamına namına bir şey tatmadım. Ömrüm memleket sinanlarında, memleket hapishanelerinde, sürgünlerde geçti. Ancak neslimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içerisinde yanmaya razıyım diyen o ruhani zatların ruhaniyetlerinden de Allahım. Şu yaptığımız duaları haberdar eyle ya Rabbi Şefaatlerine mazhar eyle ya Rabbi Allah'ım bizi güçsüz kuvvetsiz bırakma Allah'ım sen ülkemize bereketler lütfeyle Allah'ım dini mübini İslam ve Kur'an'a inananlara yardım eyle Allah'ım bizlere akıl, fikir, izan, idrak, ilim, irfan nasip eyle ya Rabbi Allah'ım bizi cahil bırakma Allah'ım bizi gafil bırakma Ya Rabbi Ömürlerini bade heva içerisinde geçiren cadde, sokak, bar, gazino, pavyon şurada veya burada ömürlerini tüketen nice insanlar var. Televizyon ekranları karşısında ömürlerini bitirenlerimiz var. Senin bize ahiretimizi kazanalım diye verdiğin bu ömür sermayesini çarçur edip bade heva içerisinde bitirenlerimiz var. Allah'ım sen şu ömür sermayesinin kıymetini bilenlerden eyle. Şu ömür sermayesiyle ahiretini kazananlardan eyle. Sen Allah'ım ömürlerini bade heva içerisinde geçirenlere de sırat-ı müstakimine hidayet eyle. Allah'ım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini kaldırıp Allah'ım iki Ömer'den biri dediği gibi bizler de onun ümmeti olarak şu asırda el açıp yalvarıyoruz. İslam'ın Müslümanların aleyhine çalışanlara bile Allah'ım Eğer zerre miskal kalplerinde iman emmaresi varsa Onlara da sırat-ı müstakimi lütfeyle ya Rabbi Allah'ım sen Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da, Çeçenistan'da Elhasıl dünyanın dört bir yanında patlayan bombaları Atılan mermileri Atılan silahları durdur ya Rabbi Ya Rabbi ya Rab, Ya Rab sana el açıp yalvarıyoruz. Allah'ım cuma günlerinde o saati icabede dua edip de duası geri çevrilmeyen kulların hürmetine dualarımızı kabul buyur. Allah'ım Kabe'nin etrafında لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا la لَكَ تَيْكَ duranların Dönenlerin Safa ile Merve arasında gidip gelenlerin Arafat'ta vakfaya duranların O zemzemin başında zemzemi içenlerin Elhasıl Allah'ım Hazreti Hacer validemiz gibi Oradan buraya koşup da İsmail aleyhisselamın Zemzemin çıkmasına vesile olan O çölün ortasında Çöpün değdiği yerden zemzemin fıçkırması gibi İslam'dan, Kur'an'dan uzak olan İslami hayattan uzak bir hayatla caddelerimizin sokaklarımızın günahla dolduğu şu günümüzde şu 20. asırda sen Kur'an zemzemin'in, İslam zemzemin'in, Hazreti Muhammed Mustafa zemzemin'in bunun da ötesinde sana inanmanın hazzını, şuurunu tüm insanlara duyur Ya Rabbi. Allah'ım sana geldik başkasına değil Allah'ım senden istiyoruz başkasından değil. Allah'ım sen ellerimizi geriye boş döndürme. Senden başka kapı yok ki gidelim Allah'ım. Günahları silecek, dertlerimize deva olacak, isteklerimizi verecek başka Rab bilmiyoruz. Hep senin kapında geldik. Hep senin kapında başımızı senin eşiğine koyduk. Sen bizi kapından ayırma Allah'ım. Sen bizi kapından gidenlerden eyleme Allah'ım. Bizler senin kapının azat kabul etmez. Kullarıyız. Sen bizi kapından Ayırma ya Rabbi Sen ayırmazsın Ama biz senin kapından ayrılacak Günahlar işleyerek ayrılırız Onun için senin kapından ayrılacak hal ve hareketlerden Cümlemizi muhafaza ile ya Rabbi Sen Allah'ım Recep'i ve Şaban'ı hakkımızda Hayırlı eyle Bizleri Ramazan'a kavuştur Ve şu ayların içerisindeki geceleri Bereketinden, feyzinden Tam olarak istifadeye bizleri Masar eyle ya Rabbi اللهم ثبت قلبي على دينك اللهم ثبت قلبي على دينك اللهم ثبت قلبي على دينك اللهم اجمع شملنا امه محمد اللهم اجمع شملنا امه محمد اللهم اجمع شملنا امه محمد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبي الله لا اله الا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Hasbiyallahu la ilaha illahu, عليه التوكلت و هو رب العرش العظيم. حسبنا الله و نعمل وكيل. حسبنا الله و نعمل وكيل. حسبنا الله و نعمل وكيل. نعمل مولا و نعمل نصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. رب غفر وارحم أنت خير الرحمين. رب غفر وارحم أنت خير الرحمين. رب غفر وارحم أنت خير الرحمين. Subhan Allah ve bihamdhihi, <Sessizlik> Subhan Allahı Azim. Subhan Allah ve bihamdhihi, Subhan Allahı Azim. Subhan Allah ve bihamdhihi, Subhan Allahı Azim. Alhamdulillahi hamn kesir taib mubarek fi. Alhamdulillahi hamn kesir taib mubarek fi. Alhamdulillahi hamn kesir taib mubarek fi. Tövffni muslman walhakni bıssalihin. توفني <تسجيل> مسلماً وألحقني بالصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين أسألك الحدة والتقى والعفاف والغنا، أسألك الحدة والتقى والعفاف والغنا، أسألك الحدة والتقى والعفافة والغنا، صبّح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، صبّح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، صبّح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.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 Duanız olmasa ne hemiyetiniz var buyurduğun için. Dua edin, icabet edeyim buyurduğun için. Dua bir ibadettir denildiği için. Şu programda, şu anda bizi dinleyenlerle beraber sana ellerimizi açtık. Allah'ın büyükler kapına gelenleri, kapısına gelenleri hiçbir zaman boş çevirmezler. Hoş biz sana büyüklüğü öğretecek değiliz ama senin kapına gelen... ''Şu mücrimleri, şu küçükleri, şu kullarını elleri boş döndürme Allah'ım. Kapından bizi boş döndürme Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Dualarının kabul edildiği kulların hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in. Şu hedanın Adem aleyhisselamdan günümüze, günümüzden de kıyamete kadar... Gelmiş geçmiş senin razı ve hoşnut olduğun kulların hürmetine Ve yeryüzüne gönderdiğin kitapların, suhufların, sahifelerin, ayetlerin hürmetine Biz bilemiyoruz senin yarattığın mahlukatın adedince Senin yarattığın mahlukatının senin için yapmış oldukları tesbihlerin hürmetine Kendi lisanlarıyla yaptıkları zikirlerin hürmetine ibadetlerin hürmetine şu mücrüm kullarının da dualarını geri çevirme ya Rabbi. Üç aylara hakkımızda hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Bu üç ayları hakkımızda bereketli kıl ya Rabbi. Allah'ım görüyorsun ki sana dua etmesini de beceremiyoruz. Ama o Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sabahlara kadar ne dua diye dua etmişse bizim dualarımızda onun dualarının arasına dahil ile ya Rabbi. Onun dualarının hürmetine, bizim dualarımızda reddeyleme ya Rabbi, geri çevirme ya Rabbi, bize yardım eyle ya Rabbi, Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi, dostlarımızın üzüleceği, düşmanlarımızın sevineceği durumlardan bizi koru ya Rabbi, bizi aciz, fakir, zayıf, çaresiz, bir çare, derbeder, rezil, rüsvay ve mahpberişen olanlardan eyleme ya Rabbi, mahdur, mazlum, mahrum, mahsun mukedder olanlardan eyleme ya Rabbi. Allah'ım sen bilirsin bizim ihtiyacımızı. Her şeyimizi yaratan sen, sen bilirsin. Bizim neye ihtiyacımız varsa sen bizi onlarla serfiraz ile ya Rabbi lütuflarının sağanak sağanak üzerimizden yağdı. O anları daha fazla bekletme ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve İslam'ın adının, Kur'an'ın mesajının ulaşmadığı yer kalmayacaktır buyurdu. O zamanı şu dünya insanları daha fazla bekletme ya Rabbi. Kalmasın İslam'ın, Kur'an'ın, Hazreti Muhammed Mustafa'nın adının, sanının, yadının ulaşmadığı yerler. Kalmasın girmediği kalpler, kalmasın girmediği sineler. Bütün sineler, bütün kalpler Allah Allah diye çarpsın, Allah Allah diye yatsın kalksın. Sana secde eden başlar, sana secde eden boyunlar Allah'ım sen bilirsin. Sen bilirsin ya Rabbi. Sen dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Amin. Amin. amin ya mu'in. Ve selamun anen murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.